razı olacağı amelleri işlemeyi cennete girmeyi nasip etsin. Bizler ki, çirkin, kötü huyları alsın, hayırlısıyla değiştirsin. Kardeşlerim bugün alışverişle alakalı, geçen hafta da dediğim gibi hükümlerle alakalı güzel bir kitap var. Buradakileri öğrenmemizde, duymamızda fayda var. Buna devam etmeyi düşünüyorum. Geçen de dediğim gibi Buradan ben kısa kısa söyleyip açıklamasını yapmayı düşünüyorum. Çünkü sosyal yaşantımızı düzenleyen alışveriş hükümlerinin birçoğundan habersiziz. İnsan bilmeyerek birçok günaha, birçok harama girebilir. O yüzden bilme insanı ne yapar? Haramlardan, kötülüklerden alıkoyabilir. O yüzden alışverişe devam etmeyi düşünüyorum. Cumartesi günü, Allah izin verirse yani hazır olup okumanız için tahtaya yazdım. Hicret meselesini işlemeyi düşünüyorum. Yani İslam'da hakikaten çok çok önemli bir mesele ve akabinde cihat meselesi ki bunlar ikiz kardeştir, birbirinden ayrılmaz. Onları işlemeyi düşünüyorum. O yüzden bugün alışverişe devam etmek istiyorum. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim alışverişte e, ticaret hukuku diye Poland'dan güzel bir kitap çıktı. Bir cilt olarak. Merak eden, arzu eden onu alıp okumasını tavsiye ederim. Hani Bende yok ama internetten sipariş verebilirsiniz veya olanlardan. En azından alıp e, okumanızda yahut evde bulundurmanızda çok çok fayda var tavsiye olarak. Ticaret hukuku diye. E. Evet. Alışveriş yaparken şahitlerin bulunmasında hükmü nedir? Rabbimiz Subhanahu ve Teala alışveriş yaptığınızda şahitler tutundur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alışveriş yaptığı sabittir. Fakat alışverişte şahit ne yapmamıştır? Tutmamıştır. Hangisinde tutmamıştır? Hı? Peşin alışverişlerde şahit ne yapmamıştır? Tutmamıştır. Ama veresiye, alışverişlerde ne yapılacak? Hem yazılacak, hem de şahit tutulacak. Maalesef Müslüman'ın en çok ihmal ettiği meselelerden nedir? Bir tanesidir. Allah kendisine rahmet etsin. Burhan diye bir kardeşimiz vardı. Parasız kaldığında ki parasız muhakkak cebindekini, ayakkabısını, her şeyi muhakkak birine vermiştir, istemiştir. Eve gidecek parası kalmazdı, gelirdi kalemi rehin bırakırdı, esnaftan iki kişi ya da kardeşlerden iki kişiyi getirir, e, baktan şu kadar borç aldım, bunlar şayettir diye yazdırırdı, giderdi sıf, dabbımın ayetlerine ters düşmemek için. Allah kendisine rahmet etsin, tanıyanlar bilir. E, bu aydan uygulardı. Maalesef ondan başka nefsinde dahil e, ben uygulayanı görmedim. Yani ben de esnafım. Sadece deftere ne yapıyoruz? İşte Faruk 100 lira borcu var. İşte Ali 100 lira borcu var. Doğru olanı iki tane şahit getirilecek. Oraya o para yazılacak ve ne zaman verileceği de tahayyütü ne yapacak? Yazılacak. Olmasa bile, vermese bile sorun değil. O yazılacak oraya. Ki borç zamanı geldiğinde alacaklı ister genişlik sağlar, ister affeder artık onunla alakalı. Ama alışverişte veresiye olduğunda yazdıracaksınız ve iki de şahit ne yapacak? Olacak. Bu Allah'ın emridir. Bakara suresinin 282. ayeti okursanız ki Kur'an'ın en uzun ayetidir ve burada hükümleri vardır. Akli dengesi olmayanın alışveriş yapması sahih midir? Evet sahihtir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın kocasını getiriyor. Diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor. Hocamın yani aklı başında değil. Yani ticaretten anlamıyor. Her gittiği yerde de kendisini aldatıyorlar. Ee, ne yapalım? Mani de oluyor. Olmuyor. Gidiyor. Kendisi alışveriş yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki adam durmayacak. Diyor ki sen her alışveriş yaptığında aldatma yok. Aldatma yok diye sen karşıdakine ne yap? Hatırlat Ve o adam Hakikaten alışverişine her zaman artık devam ediyor ama şunu mu alacak? Ne diyor? Aldatma yok. Aldatma yok diyor. Ondan sonra alışverişini ne yapıyor? Yapıyor. Bu da aklı dengesi olmayan alışveriş yapmasının sahih olduğunu gösteriyor. Aklı yeten çocuğun mükellef olmayan bir çocuğun alışveriş yapmasının hükmü nedir? Buradaysa dinimiz şunu getiriyor. Ahmet bin Hanber'den rivayet var kardeşlerim. Eğer velisinin izni varsa, haberi varsa onun yaptığı alışverişte bir sıkıntı nedir? Yoktur. Velisinin izni olmadan, haberi olmadan alışveriş yapmışsa o yaptığı alışverişin hükmü batıldır. Yani tekrar dönülebilir. Ne aldıysa geri iade edilebilir. Hukuk budur. Evet. Alacaklının borcunu tahsil etmesi için borçlusundan zorla arışveriş yapmasının hükmü nedir? Bu da e, caizdir. Çünkü alacaklının borcunu tahsil etmesi için bir Ali Aleyhisselatü Vesselam ölen borçlunun borcunun ödenmesi için borcu ödenene kadar cenaze namazını ne yapmamıştır? Kılmamıştır. Ancak bir Müslüman çıkıyor ben ödeyeceğim diyor veyahut kefil oluyor ondan sonra. Hatta Bukhari'yi okuyanlar bilir. Sahabelerden bir tanesi vefat ediyor. Borcu olduğunu duyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını kılmıyor. Ebu Musa ile işaret ediyor ki e Allah'ın borcu benim. Kıl bunun namazını. Tamam diyor. Namazını ne yapıyor? Kılır. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Evet. Alacaklı olmadan mal sahibinden zorla yapılan alışverişin hükmü nedir? Bu haramdır. Allah Azze ve Celle karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna mallarınızı batıl bir şeyle aranızda ne yapmayın? Yemeyin diyor Nisa 29'da. Yine ve Vesselam muhakkak ki Allah benim için ümmetimin bilmeden yaptıkları hataları unuttuklarını zorda kaldıkları için yaptıklarını bağışlamıştır diyor. Yani zorda kaldıklarında Allah bizleri affetsin. Evet. Alışverişte karşılıklı kabullenmenin hükmü nedir? Alışveriş ancak karşılıklı kabullenmeyledir. Kabul ve icaptır. İki tarafta kabullenmişse bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ne zamana kadardır? Oradan birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe satış nedir? Sahihtir. Ayrıldıktan sonra bir daha dönme nedir? Yoktur muhayyerlik ayrılana kadardır evet satıcı sattığı malın fiyatını daha önce anlaşıp yazıyla kaydetmiş sonra da anlaştığı kişi hazır bulunmadan kendisine satar ve gönderirse alışveriş sahih midir evet sahihtir çünkü yazmıştır onunla anlaşmıştır hazır bulunmayan birine alışverişin sahih olduğunu söylersek karşılıklı rıza varsa ne olur o da nedir parama dökülür, alışveriş yaptıklarını da yazarlar şahitlendirilirse o da nedir? Sahiptir. Yine soruyorlar. Dilsiz birisi işaretle alışveriş yaparsa sahih midir? Evet, karşılıklı rıza varsa o da nedir? Sahiptir. Evet. Alışverişin sahih olması için fiyatın belirlenmesi gerekir mi? Evet. Bir şey alacaksan o malın fiyatını bilerek ne yapacaksın? Alışverişe gireceksin. Yoksa e, o satış nedir? Geçerli değildir. Mesela ben şu kitabı alıyorum dersin. Ama bu kitabın fiyatı sana ne yapabilir? <gülüyor> Pahalı gelebilir. Mesela geçenlerde e, bir müsteşar var. Devamlı kitap alır. Ben kendisine İbn-i Ebuşeybe'nin müsennafını Tabarani Mucemiz Zevaitı 19 cilt, 20 cilt Nesey'nin Sünemül Kübra'sı var. Yeni tercüme edildi 12 cilt. 3 kitabı getirtti ki 1 lira tutuyor. Yani baya. %50 ile adama getirttirdim. Adam da internette ismini zikretmeyin. Bir satış portalında benim aldığımın da %10 altına yani yayın evinden aldığım fiyatı %10'un altına görmüş geldi dedik ya böyle bir olay oldu dedim ki ben tamam iade edebilirim bende bir sıkıntı olmaz ya niye pahalı dur dedi. açalım soralım yayın evini açtık sorduk yayın evi benim aldığım fiyatın altında hiç kimseye vermediğine yemin etti yani adamın o fiyatlar satması imkansız ama nasıl yapıyorlar şimdi mesela evinde adamın neyi var Kur'an var basılmış Şimdi Kur'an'ı veriyor yayın evine. Ondan ne yapıyor? Kitap alıyor. Bunu bir liraya mal etmişse aldığı cildin de maliyeti ne oluyor? Bir oluyor. Bu adam istediği fiyata ne yapabiliyor? Satabiliyor. Piyasayı kırıyor. Şimdi adam bana fiyatlarını sormadan sipariş verdi. Anlaştık. Fiyatını görünce, internette de onu görünce cızıkladı. Ben iade ederim. Yok dedi. Ben sipariş verdiğim için aldım. İşte İslam kardeşlerim Fiyatını da ne yap? Konuş diyor. Ya bugüne kadar o adam böyle bir şey yapmadığı için bundan sonra bana da ders oldu. Mahkemeye veya hadıya gidecek meseleyi İslam ne yapıyor? Önünü kapatıyor. Orada senin ne yapıyorsun fiyatını da konuşacaksın. Geldiğinde hiçbir müşkülat ne yapmayacak? Olmayacak. Ama malı alırken ben bunu alıyorum. Burada fiyatı da geldiğinde geçerli oluyor bu alışveriş. Fiyatını konuşmamışsa adam cayma hakkı nedir? Vardır. Evet. Bilmiyorum meseleyi anlatabildim mi? Ee, anlaşma yapan iki tarafın bulundukları meclisten ayrılmadan tek taraflı cayma hakları var mıdır? Evet vardır. Aleyhisselatü Vesselam alışveriş yapan iki kişinin meclisten ayrılmadan cayma hakları vardır buyurmuştur. Bunda sadece Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Nasıl cayamaz? Eğer daha önce anlaşmışlarsa mesela böyle bir malı almaya fiyatında da ve bunu da yazışmışlarsa bunda muhayyelik hakkı ne yapıyor? Kalkıyor. Daha önce anlaşmışlarsa ama o an anlaşmışlarsa ayrılmadan ne yapabiliyor? Cayabiliyor. Evet. Cayabilme suresi ne kadardır? Her bir şey için ihtiyaç duyulduğu kadardır. Evet. Başka, e, ticaretin yapılması caiz olan ve olmayan meselelere bakarsak kardeşlerim, murdarın, içkinin, domuzun, alışverişinin hükmü nedir? Haramdır. E, kime haramdır? Haramdır. İnanan Müslüman'a haramdır. Ama muhtezile ise, ben de Müslümanım diye, ne diyor? Burada diyor, Allah diyor domuzun etini haram kılıyor diyor gıçını, tüyünü, kuyruğunu denilir ki diyor. Bugün bakın, şu duvar fırçaları var ya, badanacılar bilir. Onlar domuz kılımdandır. Onlar çünkü kolay kolay herhalde yıpranmıyormuş. Hatta arkadaşlardan birisi, nalburcu mu diyorsunuz o şeyleri satan? Benim dediğime inanmadıydı. gelen adama toptancıya demiş ki, bunu neden yapıyorsun? Demiş ki, bu domuz kılımdan başkasından olmaz. Adam hepsini iade etti. Domuzun her şeyi nedir? Haramdır. İçkinin de. İçkinin haramlığı nedir? Ta sıkana, sıktırana, sakiliğine, hatta diyor e, sırf içki için asmayı dikiyorsa o bile nedir? Haramdır. Ne çalışılır, ne bekçilik yapılır, ne sakiliğe yapılır. Hiçbir şey ne yapılmaz? Yapılmaz. Bu da haramdır. Evet. Köpeğin alışverişinin hükmü nedir? Hani bazı insanlar köpekleri alır satar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köpeğin parasını, fahişe kadının parasını ve kâhinin parasını ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Köpeğin ve hatta kedinin de biraz sonra gelecek. Kedinin de satışını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Emirel Mümin'in Ömer'in zamanında bir adam oğlunun kulağından tutarak e, Ömer'e getiriyor ve şikayet ediyor. Diyor ki bu çocuk sözü dinlemiyor. Ömer kırbacı aldığında çocuk diyor ki ey müminlerin emri diyor bir de beni dinle. Bir çocuğun ebeveyninin üzerinde hakkı yok mu? Var diyor. Nedir? Güzel bir isim koyma. Helalından yedirme. Helalından mi? Benim adım işte şu diyor. Kara böcek adına anlamına geliyormuş. Yediğini hissediyor, babam diyor anneni boşadı, övey bir anne aldı. O kadınsa diyor kahinlik yapıyor yani fala bakıyor ve onunla bizim kazancımızı diyor, yerine getirmeye çalışıyor deyince Ömer Kırbacı alıp <gülüyor> adama dönüyor, çocuğun ismini değiştiriyor ve e, kadını çağırıyor. Çünkü e, bir dahaki derste de gelecek, kahinin cezası nedir İslam'da? Bazı kaini ne yapın? Öldüründür. Ama o zaman biliyorsunuz şirkin, küfrün yeni yeni temizlendiği bir ortamda o insanlar ne yapıyordu? Güvercin uçuruyordu. Güvercin sağa giderse ticaretleri hayırlı. Savaşa gidiyorlarsa kazanacaklarına inanıyor. Yani kuş yolunu sapsa sola gitse savaşı bırakacak Ticarete gitmiyor. Yani. Ondan sonra ok çekiyorlardı. Eğer lat, menat, uzak, şeyinde, eğer oktan artık neyi geliyorlarsa küçük, büyük diye vardı. Ok işte onlara çıkarsa hayırlı, çıkmazsa hayırsız diyorlardı. Mesela aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah için biliyorsunuz hubel putunun veya evet oradaki putların içinde hep ne yapıldı? Bir deveye bir Abdullah'a kura çekildi. Ta yüze kadar deve şeyine Abdullah'a çıktı. Hep onar onar Veyahut yüzer yüzer dedesi Abdülmuttalip ne yaptı? Kurban etti ona karşı. En son Abdullah'a çıkınca Abdullah kurbanlıktan ne yapıldı? Kurtuldu. Ama e, deveye çıkana kadar hep ada kadadı ve kesildi. Yani bir okla işlerini ne yapıyorlardı? Hallediyorlardı. Ve çok zeki olduklarını söylüyorlar. Hani bugün yazı tura atıyorlar. O pillini mu? Onu çekiyorlar. Gazı kazan diyorlar sanki yeri gazıyor, bir şey döşüyor böyle ağlıyor. Bunlar nedir? Haram olan şeylerdendir kardeşlerim. Maalesef günümüzde köpek ticareti çok yapılıyor. Ama kesin kesin Allah Resulü bunu ne yapıyor? Yasaklıyor kardeşlerim. Haram. Yine Ebu Zübeyir'den Cabir'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kedinin satışını da bize ne yaptı? Yasakladı diyor. Aynı babta geliyor. Eti yenilen hayvanların dışkılarının satılması caiz midir? Evet caizdir. Haramlığına bunda nedir? Bir delil yoktur. Gübre olarak herhangi bir şey olarak rahat veya ısınma olarak kullanabilirsiniz. Çünkü hadislerde birçok şeyler geliyor. Bunlar işte cin kardeşlerimizin ineklerinin yiyeceğidir, şudur veya ısınma şeylerindedir. Haram değildir. Murdar hayvanın derisinin alışveriş hükmü nedir? murdar hayvanın derisi dibalanmışsa yani tabaklanıyor ya böyle tabaklanmışsa caizdir. Bunda hiçbir şey yoktur. Kendisinden faydanılmayan köpeği beslemek caiz midir? Allah Resulü'nün kim sürüyü koruma veya avlanma veyahut bir tarlayı bekleme dışında bir köpek beslerse Allah köpeği beslediği her gün için onun sevabından iki kantar veya iki kırat eşittir diyor. Başka bir rivayette eee Buhari Müslim başta olmak üzere bu rivayeti görürsünüz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la Cibril buluşmak için ne yapıyor? Sözleşiyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sabaha kadar Cibril'i bekliyor. Gelmeyince dışarıya doğru çıkınca kapıda Cibril'ler karşı karşıya geliyor. Bizi diyor çok beklettin. Biz diyor melekler Köpek bulunan eve ne atmayız? Girmeyiz diyor. Bir de bu belası var. Hatta o Zekeriya Beyaz'ın birisi var, karın ağrısı, evde köpek besliyor. Niye biliyor musunuz? Melekler gelmesin. Ölüm <gülüyor> gelmesin de <gülüyor> benim canımı almasın diye evde köpek besliyormuş. Yani düşünün. Buradaki rahmet melekleri, görevli melekler nerede olursa olsun, onu ne yapar? Alır. Ama bu adamlar hani tescilli profesör olduğu için tabii ki onlar böyle düşünebiliyor. Evet. Necasetin bulaştığı fakat katı olduğundan dolayı temizlenebilen eşyanın alışveriş yapması hükmü nedir? Caizdir. Bunda haramlık yoktur. Vakıf olanı satmak caiz midir? Satılırsa bu pazarlık geçersizdir. Çünkü İbn-i Ömer'den gelen rivayette babama Hayber'de bir toprak verilmişti. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sordu. Ne yapayım diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam isterse onu vakfet dedi. Ömer de onu ne yaptı? Satılmamak üzere vakfetti. Vakfedilen bir şey asla ne yaplamaz, Satılamaz. Satılırsa bu haramdır. Satılmışsa o satış iptal edilir. Nasıl iptal edilir? Misal, Ömer tuttu, ben burayı vakfettim dedi, öldü. Çocukları geldi orada, mal iddia etti. Oradaki Müslümanlar, adil olan bir tanesi, burası vakfedildi dedi mi, o çocuklara bu ne yapılamaz, verilemez, satsa bile o satış geçersizdir. Aynen mesela Şiyalarında da hala bugün Ebu Bekir Fatıma'ya ne yapmadı, Hayber'den yerini vermedi derler. Halbuki orası nedir? Vakıftır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız nedir? Miras ilimdir. Ancak alimler peygamberlerin varisidir demiştir. Ama maalesef bugün Şialar hala işte falan falan şöyle yaptı deyip düşmanlık yaparlar. Evet. Musaf'ın alışverişi caiz midir? i̇bn Ebu Şeybe'den gelen bir rivayet vardır kardeşlerim. Şabi Allah kendisinden razı olsun şöyle nakletmiştir. Onlar Allah'ın kitabını satmıyorlar. Bilakis emeklerinin karşılığı o kağıtların ücretlerini alıyorlar demiştir. Şakalbani Allah kendisinden razı olsun bu rivayeti El-İrba'da almıştır ve sahih demiştir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ee, sadece Mayide 44'ü e, getirerek e, bir piyasa e, gidiyorlar. Fakat e, bu bizim konumuzdan alakası yok. E, şurada Allah'ın ayetleri var. E, orada ne var? Dünyalık bir meta karşılığında helalı harap, haramı helal. Yani rejimi e, değiştirerek ne diyorlar? Taşlanarak öldürmeyi iptal ediyorlar ve diyorlar ki işte çıdı çıplak bir katıra bir adam ters giydirip insanlar içinde teşhir etti mi bunun cezası nedir? Budur diyerek Allah'ın hükmünü ters düz ediyorlar. Allah azze ve celle kim bunu yaparsa dünyalık bir meta karşısında Allah'ın helalini haram, haramını helal yaparsa işte kafirlerin ta kendisi o diyor. Bunda bir sıkıntı yok ama İslam hakim olsa bunlar satılma yerine ne yapılır? Müslümanların zekatından, fikresinden, sadakasından topluca basılarak Müslümanların borca gidildiği yere konur. Mesela Allah razı olsun, Halit kardeşimiz buraya koli koli getirdi. Herkes istediği kadar ne yapabiliyor? Alıp okuyabiliyor. Niye? Çünkü bedava dağıtılıyor bunlar. Yani bir yer bir şeyini çözmüş. Bütün Müslümanlara Allah bu ameli işlemeyi nasip etsin. Aynen. Bu nedir? Ee, Devletle olacak bir iştir. Çünkü İslam'ın hükümlerine baktığımızda ferdin yapacağı, cemaatin yapacağı bir de emirli devletin yapacağı nedir? İşler vardır. Aynen mesela Allah Azze ve Celle Nur Suresinin 2. ayeti de ne diyor? Zina eden erkek ya da kadına ne yapın? Yüz sopa vurun. Bak şimdi sıraları sayıyor. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Şimdi biz şu topluluğa o topluluk diyebilir miyiz? Hayır. Sonra bu e, fiili işlerken alenen olsun, acıma hissini atmasın, olmasın. Bunların hepsi nedir? Sıralı. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun hükmünü benden alın, evli ve dur zina aitmişse onun karşılığı nedir? Rejim edilerek, öldürülmedir diyor. Hükümler nedir? Bu şekilde uygulanır. Yani Günümüzde şimdi birisi zina etse onu öldürebilir misin? İslam hakim olmayınca bazı şeylerde ne yapamıyorsun? Uygulayamıyorsun. Ama hükmü nedir? Budur. Evet. Ee, küfür, kehanet, sihir kitapları gibi kitapların alışverişi caiz midir? Yerhamikallah. İçinde küfür, şirk, dalalet olduğu için satılması caiz değildir. Açık tedavi ve zararlı haşeratlardan kurtulmak için kullanılan zehirli ilaçların alışverişi caiz midir? Evet, bunda haramlığına bir delil olmadığı müddetçe caizdir. Sadece içkide şifa yok, bilakis hastalık vericidir. Diyor. Sadece içkide nedir? Haramlık söz konusudur. Çalgı aletlerinin alışveriş yapması, yapılması caiz midir? Caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam onları yapanı da, kullanan da ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Benim ümmetimden öyle kavim çıkacak ki, zinayı, içkiyi, ipek giymeyi erkekler için çalgıyı ne yapacaklar? Helal göreceklerdir. Hatta Bukhari'de gelen rivayetlerde, rivayette, onlar diyor şehri bırakıp dağ başlarına gidecekler diyor. Hatta hatırlar mısın? Şeye, Trabzon'a gittiğimizde söylediğim uzun göle. Ve diyor bir gariban gelecek diyor. Onlara diyecek ki diyor içki içecekler, çalgı çalacaklar. Ee, Allah rızası için bana yardım edin, açın diyecek diyor. Onlar diyecek ki diyor yarın gel de verelim. Yani dalga geçecekler. Canı gönülden ne yapmayacaklar? Söylemeyecekler. Ama adam inanacak diyor. Ertesi günü geldiğinde onları orada ne yapamayacak, bulamayacak. Ya suretleri hayvan suretine döndürülecek ya da yerin dibine batırılacak Aynen bugün dağ başlarına yapılan mesire yerleri, oteller, işte o eğlence merkezleri dediğimiz yerler, aynen bu hadisi ne yapıyor, anlatıyor. Biz Faruk, İsa da vardı. Üçümüz gittikydik uzun göle, balık yedik. Ondan sonra <gülüyor> elektrik çarpmış gibi millete bir baktık kalktılar böyle titriyorlar. Koron tepiyorlar. tepiyorlar. Sanki elektrik şimdi takmışsın herkes elektriği vermişsin. Adamın biri çıktı. Kıydır, kıydır, kıydır. Hepsi birden oraya çıkıverdiler şaşırdık kaldık. Yani hadiste denen bütün ifadeleri orada ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. İşte diyor onlar yani öyle bir kavim gelecek ki içkiyi zinayı, ipeyi, çalgıyı ne yapacaklar? Mübah kılacaklar diyor. Çalgının da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram kılıyor Evet Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Cabir'den gelen rivayette ki bu rivayetlerin hepsini Bukhari Müslüm'den seçtim kardeşler. Yerini merak edene etmesin. Bukhari ve Müslüm'ün kitabı buyurda bulur. E, Otu bitmiş meranın gelecekteki otunu Satmayı Allah Resulü ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu da hayvancılık yapan insanları bilir. Her köyün sınırlarının bir merası vardır. Otlanan yerleri vardır. Sınırlar bellidir. Gelecek senenin daha bitmemiş otunu Allah Resulü satışını atmıştır? Yasaklamıştır. Hala bu mesela devam eder. Birçok illerde arazinin bol olduğu yerlerde hayvancılık yapanlar devletten, orman bakanlığından ile sürülerine ot duyacak yerleri ihale ederler. Yani o baş yayıyorlar ya aslında bedava yaymıyorlar. Mesela neresi atıyor? Bizim Ilgın Kasabası. Ilgın Kasabası'nın o dağlarını parselliyorlar. Başka yer çık, geldiği zaman kavga dövüş buradan çıkıyor işte. Ben buranın kirasını veriyorum diye. Sanki otu o bitirmiş de suyunu da o vermiş. Bu türlü şeyler var. O yüzden gelecek yılın şeyinde dinimiz yasaklıyor. Başkasının malını izni olmadan satmanın hükmü nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır. Bu doğru değildir. Malın satma yetkisi yalnızca sahibine aittir diyor. Onun izni olmadan hiç kimse ne yapamaz? Satış yapamaz. Yapmışsa ne olur? O şey geçersizdir. Kişi satın aldığı ürünü eline geçmeden satabilir mi? E, bu gelen rivayette iki tür cevap var kardeşler. Eğer bu sıvı veyahut yiyecek bir şeyse, bozulacak bir şeyse bu ele geçmeden satışı nedir? Haramdır. Yok, böyle bir şey değilse eline geçmeden satın aldığı bir malı, kendisinin olan bir malı ahitleştiği bir malı satmasında dinimiz bir sakınca ne yapıyor Görmüyor. Ama bozulan mesela peynirdi veyahut yağ idi gibi bir şeyin satışı haramdır. Evet. Sattığı şeyi alıcıya teslim edebilmesi mümkün olmayan şeyleri satmanın hükmü nedir? Mesela göfteki kuşu veyahut denizdeki balığı. Adam denize çıkmadan sana diyor 5 ton getireceğim diyor. veya sana diyor kuşu getireceğim. Veyahut e, daha çok e, bu Şahin diyorlar? Şahin, atmaca gibi satılan mallar. Getireceğim diyor. Bunların hükmü nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Müslüm'de gelen rivayette bu karar alışverişidir. Yani belirsizlik vardır. Bu haramdır diyor. Böyle satış nedir? Geçerli değildir. Getir, al. Bizim patronun bir lafı vardı. Kırmızı, meşin, paralar peşin derdi. Yani koymalı, al. Çalış, al paranı derdi. Evet. Gözü görmeyen kişinin alışveriş yapması caiz midir? Gören birinin aldığı veya sattığı malı kendisine izah etmesi halinde caizdir. Ama e, kendisi kandırılmışsa, e, hileli mal, hurdalı mal, kullanılmış mal kullanılmamış diye satılmışsa o ne yapabilir? Zararını telafi edebilir. <gülüyor> Henüz tarlada yerinden çıkarılmayan havuç, tur, soğan, pırasa gibi ürünler satmak caiz midir? El cevap caiz değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu satış karardır. Yani aldatma vardır. Caiz değildir diyor. ha Adam yapmış. Haram mıdır bu? Değil ama caiz değil aldanma riski olduğu için caiz değildir. Bal arısını satmak caiz midir? Evet caizdir. Neden caizdir? Haramlığına dair hiçbir şey nedir? yoktur. Satılan bal arısının miktarı nasıl anlaşılır? Kovana girip çıkmalarıyla. Yani o satın alanlar bilir ya kovan olarak alır ya kovanda ana kraliçe mi diyorlar ne bir şey onunla birlikte bazı aralar onlara alınır caizdir hayvandaki henüz sağılmamış sütü satmak caiz midir caiz değildir i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyunun sırtındaki henüz kesilmemiş yünü ve memesindeki henüz sağılmamış sütü satmayın demiştir evet Allah bize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Sıkmıyorum değil mi arkadaşlar? Yani bu hükümler e, belki bildiğiniz şeyler ama tekrarlamakta fayda gördüğüm için yapıyorum yani. Evet. İki alışverişi bir alışveriş yapmak caiz midir? Yani bu kişinin tekrar sana 80 sene satmak şartıyla bir sene zadeye sana 100'e satıyorum demesi gibi caiz değildir. İki alışverişi bir alışverişte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklanmıştır. Burada böyle almış ama bunun Türkçesini anlatayım. Yani şunu şimdi peşin alırsa 100 lira. Veresiye alırsa 120 lira. Misal. Bir satışta çift fiyatı dinimiz ne yapıyor? Haram kılıyor. İster peşin al, ister veresiye al. Ama alışverişte Peşin alacaksan peşin, veresiye alacaksan vereş, veresiye pazarlığını yapacaksın. Ya ben bunu peşin verirsem ne olur? Veresiye alırsam ne olur? Ne bunu sen dillendireceksin, ne de satıcının dillendirmesine imkan vereceksin. Bebe peşin fiyatı altına, fiyatı i̇şte. İslam hakim olmayınca hiçbir yerine de şey olmuyor. Evet. Ama biz Müslüman olarak Alışveriş yaparken bunu ne yapacağız bildirir doğru o alışveriş yerlerinde doğru bir şey alacaktık değil mi öyle bir çıktığını. Ya şimdi Allah hepimize rahmet etsin. Allah Resulüne ve Resulüm. Ya Ayşe diyor şu kalbinin diyor şerinden emin olsan şu kabeyi yıkar. atam İbrahim'in temeller üzerine ne yapardık inşa ederdim diyor. Hala bakın Kabe'nin kenarında şöyle bir yay var görüyor musunuz? Hiç ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bak Allah'ın Resulü Peygamber Mekke'yi fethetmiş. Ölümüne beyat etmişler ama ne diyor? Şunların diyor şerinden emin olsa Kabe'yi yıkar Atam İbrahim'in temelleri üzerine ne yapar? Dikerdi. Demek ki insan ne kadar iman ettiğini söylese de bazı içinde yıkamadığı tabular var. Hayatına geçiremediği neler var? Bazı şeyler var. Allah bizlere merhamet etsin. İmanımızı artırsın ki onlara da ne yapalım? Güç yetiştirebilelim. Maalesef. Hatta çoğu firma Müslüman olduğunu söyleyip hatta gittiğinizde bizim Türk milletin adetidir. Dedesini, babasının şöyle o Hitler'in bıyığı gibi resimlerini şöyle atarlar. Bazıları böyle sakallı sakaldır. Hatta Hacı Mehmet, Hacı bilmem ne. Git bak peşin alırsan şu, veresiye alırsan bu, en başta onları kullanıyor. Hani geçen derslerde de dediğim gibi, şahsın yaptığı hata, Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in diye geçmiyor. Hacı'nın, sakallının, namaz kılanın diye ne yapıyor? Adam tetikler bekliyor adeta. Onun için Müslüman her yönü ne yapacak? Ahlaklı olacak. Yaptığı yanlışın yenine bir şey getirdiğinin farkına ne yapacak? Varacak. Rabbimizlere rahmet etsin. Bizi de neslimizi de haramdan korusun kardeşlerim. Kişide haram bir mal var. Tövbe etmek istiyor. Fakat malın sahibini tanımıyorsa ne yapması gerekir? El cevap burada iştihat söz konusu. Müslümanın genel ihtiyacını görecek şeylerde harcaması gerekir. Çünkü onu itlaf ederek ondan kurtulması caiz değildir gibi bir fetva vermişlerdir. Bu sadece işte haktır ister alın ister almayın mesela e, nema adı altında tasarruf teşvik fonu diye ne yaptılar bir kesintiye gittiler sonra yıllar geçti 3 lira 5 lira adama cazip gelmiyor ama 3 lira 5 lira olunca yani milyarcık falan adam diyor ki niye bırakayım ben onu ya faizi ne yapıyor bunu cazip hale getirdiler ana parasını dinimiz ne yapıyor? Alın. Geri yanını ne yapın? Bırak. Ben buradan kim ne yapsın onu. İster yesin, ister zimmetine geçirsin. Zaten orada onu yapıyorsa kendisi yapan adamında o karakterde olan birisidir. Sen ana parasını alıyorsun. Ama bazılar da tutuyor. Diyor ki ben o parayı yemem. Onlara da ne yapmam? Bırakmam. Alırım. Ne yaparım? Birisi diyor ki kömür alır yakarım. Kimisi diyor işte bir fakire verdim. Sevap ummam. Ama ben hiç düşünemiyorum. Şimdi getirdim ben. Bir garibana tuttum. Üç lira para verdim. Bu adam Allah razı olsun demez. Yani sen hayır ummasan bile bir yerde dersin ki ya ben falana verdim. Şöyle ettim. Yine içinden bir şey ne yapıyor? Geçiyor. En güzeli Allah'ın ayetine kulak verip orada bırak. Çünkü imtihan bu. Yani imtihan. Yani onu alıp da bir belaya adım atacağına hiç atma. Bırak bir olursa olsun. Bak mesela bizim esnaftan bir tanesi var. Allah iyiliğini versin. Hep gözü yerde. La oğlum senin baban toplayıcı mı dedim. Her gün bir şey bulur. 15 kuruş, 50 kuruş, 5 lira geçen 200 lira bulmuş. Tam o Konya Sokağı'nın kenarında, rüzgarlı günde. Geldi diyor ki ne yapacağız biz bunu? Ne de buldun dedim. O ara sokakta tam o Konya Sokak'tan böyle eski belediyeye oraya çıkan yer var ya bana evet. E niye bana gelip burada soruyorsun? Git orada dedim. Kim düşürdü diye arasana. Senin gibi pimpirik dedim. Para düşürse ne yapar? Eve kadar yürür değil mi dedim. He. E, git o zaman orada dekler. Ben bir para göreyim. Şu hiç alma. Bir belası var. Bir sene bekleyeceksin. Şunu yap. ya alma. Çeker gidelim. Bak bunlar bir de imtihandır kardeşler. Küçücük demeyin. Bu imtihanlar ahirette karşımıza kocaman ne yapar gelir. Bayan arkadaşlardan bir tanesi büyük markete gidiyor. Tam kapının ağzında altın bir bayan kol saati buluyor. Eve gitmiş beni arıyor. Abi ne yapayım? Nerede buldunuz? Falan markette. Neden arıyorsun evde? E sen hırsızdan aranda ne fark var? Ama ben bunu buldum. E bulduysan orada güvenliğe telefonu bıraktın mı veya bunu oraya bıraktın mı? Bırakmadım. O zaman hırsızdan senin aranda fark ne? Çünkü yitik malı yitiren adam ne yapar? Aklına geldi mi? Geri döner. Bizim hışoya onlara verdi hanım. Git bakkaldan ekmek al da gel. Giderken yavru düşürmüş. İzinle anasıyla gitti kaldırımın kenarında para duruyor. Oynayarak gidince elimdekini düştüğünden haberi yok. Ha bak izinle gidince ne yaptı? Buldu. Daha sonra haberimiz olsaydı o para ne yapardı? Ya bir rüzgar götürür bir yere sokar, göremezsin. Ya da gören birisi ne yapacak? Alıp götürecek. Peki Mekke'de bir şeyiniz düşse, Medine'de düşse alabilir misiniz? Hayır. Evet. He? Alamazsınız. O orduğu yerde ne yapar? kalır. Çünkü oranın yitiyi alınmaz. Bu da bilginiz olsun. Ümreye Hac'a giderseniz <gülüyor> sakın almayın. Adam o kadar kalabalığın içinde döner. O şeyini ne yapar? Alır. Hatta arkadaşlarım bir anısı var. Kardeşler Ümreye gidiyorlar. Ee, bir ona yakın Bir kişiye bütün pasaportlarını veriyorlar. Ne yaptıysa düşürmüş hepsini. Bu yavru siz geldiniz diyor. Ben gideyim şeye. Ümre yapayım, yani tavaf yapayım gelin siz bekleyin eşyaları, çantaları diyor. Gidiyor, geliyor cüzdan, pasaport onların bir de oturum şeyleri var. Şartları, çok zor çıkar. Onlar falan geliyor arkadaşlar diyor ki nerede bizim şeyler? Ana, siz, nerede? Arıyorlar, arıyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar. Yerde duruyor. Düşürdüğü yerde. O kadar bak kalabalık izdağın. Tam eline alıyor oradan anan asker yakalıyor. Gel buraya yani niye aldım onu diye. Allah'tan diyor gösterdim diyor. Pasaportta resmi falan gördü de beni bıraktı. Diyor. Yoksa hırsız diye yakalayacak. Yani askerde dikilmiş. Oranın e, askerleri beyaz elbise giyer. Başına da şımak takar. Halk mı asker mi olduğunu anlayamazsın. Oradakileri. Orada bekliyormuş. Kadınlar da çarşaflıdır, peçelidir poliste. Mesela ben namaza doğru gidiyordum. Kadın tak diye dikildi, korktum şimsiye karşıma. Çekildi yine <gülüyor> çekildi. Her polismiş. Şurada küçücük bir şeyleri var. İşaretleri, o da anlam önünde. <gülüyor> Alıyorlarsa bilmiyorum ama arkadaşlarım başına orada, böyle. Kaybettiğin bir şey varsa git, kayıp bir Götürüp, Götürüp oraya koy. O her yerde var da, Mekke'de, Medine'de yitik alınmaz. Evet. Doğru olan bu. Onu anlatmaya çalışıyor. Aslında kayıp bürosu her yerde var. Evet. Tüm kazancı haram olan kişiyle alışveriş yapmak caiz midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kahinin kazancını ve bagi kadının mehrini haram kılmıştır. Yani zina eden kadının parasını ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Bunlardan uzak durun diyor. Malına haram katan birisiyle alışveriş yapmak veya ondan hediye almak caiz midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin çokça faiz yediğini bildiği halde onlarla alışveriş yapmış. Hatta onlardan ne yapmıştır? Borç almıştır. Deminkine dikkat ederseniz ne var? İllet var. Burada kahinse veyahut fahişe ise ondan alışverişi atmayı yapmayındır. yapmayın Evet. Kişi içlerinde birisinin gasp edildiğini bilmesine rağmen şehirdeki evlerden birini satın alabilir mi? E, caizdir diye iştahat edilmiş. Çünkü bunun tespit edilmesi imkansızdır diyor. Kişiye miras kalır. Fakat o malı kazananın malı nereden kazandığı bilmezse hükmü nedir? Helaldir. Çünkü kazanç kişinin kendi lehine veya aleyhinedir. mirasla nedir? Haktır, miras, helaldir. Kazanan kimse günah veya sevabı nedir? Onadır. Bıraktığı mal burada ne yapması? Helal olması gerekir. Evet. Ee, yine kişinin elindeki malın tümü haramsa onunla hacca gidebilir veya zekat verebilir mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest meselesinde de inceledik hatırlarsanız. Allah e, isminin zikredilmeden alına yani besmelesiz abdestten namazı haram maldan da zekatı ne yapmaz? Kabul etmez. Tümü haram olan bir şeyin de onundan hacca gitme veya infakta bulunma nedir? Haramdır. Eğer bunun önüne açılacak olsa ki çoğu günümüzdeki e, hicret meselesinde Müslümanların durumunu anlatacak. Orada bu meseleyi işleyeceğim. Ee, ya ne olacak diyor. Hem Müslüman olduğunu söyleyip ya param duracağına hiç olacağına faize boyarım. Onunla hacca giderim. Çocuk okudurum. Sadaka verdim tipinde günümüzde yeşeren otlar var. Hani e, Müslüman olmayıp da kendini Müslüman olarak görenlere bir zaman birisi Müslümanlar diyordu biliyor musun? Aynı onun gibi yeşeren Müslümanlar var. Ee, yeyip yeyip şüklenecekler. Belki kendilerini bu tatmin edebilir ama dinimize göre bu nedir? Haramdır. Çünkü şari, hüküm koyucu böyle demiştir. Evet. <gülüyor> Kişi köleyi azat etme şartıyla satarsa hükmü nedir? Ee, akite ters değildir. Yapabilir. Kişi bir evi veya bir hayvanı sattıktan sonra bir süre ondan istifade etme şartıyla satarsa hükmü nedir? Sahiptir, Yani ineği vardır. Ya yani biraz sütünü sağmak istiyorum. İşte atı vardır. Ya tarlayı sürmek istiyorum veya arabası vardır. Ya satayım ama benim bir hafta işim var. Bu akitte karşılıklı rıza vardır. Dinimiz buna ne diyor? Karışmıyor. Eğer razı olmuşlarsa, razı değilse sahih değildir. Evet. Kişi bahçesinin meyvelerini dalında satar fakat belli ağaçları satışa dahil etmezse hükmü nedir? Cahil değildir. Caymanın geçerli olduğu sure ne kadardır? Daha önce de işlediğimiz gibi belli şartlar oluşmuşsa bu en fazla 3 gündür kardeşler. Dinimizin getirdiği hani bütün umumunu ve o bir malı ayrılana kadar muhayyer olduğu gibi Malı aldıktan sonra işte istediği gibi değilse e, veya umduğu şeyleri yapmayacaksa tekrar dönmesinde dinimiz ne yapmıştır? Üç gün muayyerli katkı sağlamıştır. Ama günümüzde bir mal alıyorsun. Ne diyorlar? Bir hafta ya da on beş gün muayyerli katkın var diyor ama ara ki bulasın. iade etmeye şey bulasın. Böyle değil. Müslüman hemen tek tek ne yapacak? Bildirecek. Sattığı malın kusurunu belirtmeyenin hükmü nedir? Nedir? Hilekardır. Müslümana hile ne yapmaz? Yakışmaz. Bizi aldatan bizden değildir. Diyor. Kusurlu mal satıyorsa kusurlu olarak satacak. Mesela birçok malın neyi vardır? Defolu. Fabrika olarak defolu mal diyor. Adam ne yapıyor? Defolu diyor. Ben inanın Mesela bir bornoz almıştım. Bulamadım. Ama onlar ne yapıyor? Bornozda bir defolu yer muhakkak var. Ama benim işim ne yapıyor? Görüyor veyahut daha çok tişört olarak satıyorlar. Bizim Hacı Bayram'ın o köşede işportacılar portacılar çok. La bakıyorum göremiyor adamlar. Şöyle küçücük nokta gibi yapışan bir şeyler var. O defol olan yere yapıştırıyorlar üzerine çarpa atıyorlar. Kaldırıp bakıyorsun ya bir nokta ya bir ip kaşmış ama ne yapıyor adam? Defolu diyor onu ne yapıyor? Satıyor. Bunda bir sıkıntı nedir? Yok sen de defolu diye alıyorsun. Ama onu belirtmeden hakikaten defoluysa satışı nedir? Yasaktır. Hatta bizim yan komşu e, baya bir para kazandı. Şu e, Sony'nin Amerika'da imal edilen laptop markası var ya fabrikadan çıkışta kardeşler onun belli noktaları varmış. Beş, altı, yedi nokta varsa leke olarak, ölü olarak şeymiş. Onu fabrika defolu diye satıyormuş. Yani bin liraysa yüz liradan veriyormuş. Ablası da orada işçi olarak çalışıyormuş Sonin'in. Ayda bir tane gönderiyordu. Bu da beş yüzden satıyordu. Dört arada kırıyorlardı. Ama defolu diye satıyordu. Yani Belispik'ten sonra bir sıkıntı nedir? Yoktur. Bir araba almaya gitmiştik. Eee akraba ablam derisiyle bana değil ben arabalardan hoşlanmam. Arabayı bize sıfır diye adam Kartalos Select ne vardı bir onlardan kırmızı bir şey geçmiş zaman. Anlaştılar. Tamamen hoşuna gitti giden eee Bir de usta götürdük abimin eski arkadaşı kaportada. adam kardeşler şöyle eğildi, şöyle baktı böyle baktı, İnanın yarım saatten fazla arabayı inceledi adam bize sıfır diye 15 günlük diye şeyi satıyor satana dedi ki biraz argolu, ağır konuştu da ben tercüme edeyim niye dedi bozuk malı tamir görmüş kasası Değişmiş bir malı bize sıfır diye satıyorsun dedi. Adam dedi ki ben size mal satmıyorum. Defolin gidin. Yani. Nasıl anladın diye sorduk. Dedi ki ya hafif şöyle şey duruyordu. Acaba yerden mi? Şöyle mi? Araba hani şu tırlar taşıyorlar ya düşmüş. Bu da şey olarak almış. Sıfır evet. almış ama tert almış. Kasayı da sıfır daktırmış. Da yani orayı burayı değil ama adam bildi ve yüzüne vurunca adam bize malı satmadı. Ama bize satarken sıfır yani orijinal, hiçbir arızası yok diye pazarlık yaptı. Bu nedir? Caiz değildir. Haramdır yani. Ama adam bildi yani. Ustası bildi. Ha bilmeseydi yemiştik yani. Evet. Malı satan kişi, ben bu mal kusurlu ama ben bunun kusurunu gidereceğim derse satıştan sonra bunun hükmü nedir? Geri verme, iade etme artık alanın şeyine düşmüştür. O isterse bunu kabul eder, isterse malı ne yapar? İade eder. Onun hakkıdır. Evet. Veyahut soru, kişi satın aldığı malı, kusurlu malı <gülüyor> bilmeden kusurunu görür de geri iade etmeye çalışırsa satıcı da ya bu malı iade etme. Tamam. Kusurunun olduğu kadar fiyatını düşürürsek bunu al derse bu satış nedir? Caizdir. Çünkü satışta iki tarafın neyi vardır? Rızası vardır. İki taraf da buna razı olmuşsa bunda bir sıkıntı yoktur. Evet. Yine kişi bir malı satın alır. Sonra fiyatında aldandığını çok pahalı olduğunu fark ederse cayma hakkına sahip midir? Evet. evet. Sahip değildir. Çünkü alışverişte ne vardır? Rıza vardır. Araştıraydı. Bir malı birisi bir liraya alır, birisi on liraya ne yapabilir? Alabilir. Burada aldatma nedir? Yoktur. Pahalı olabilir. Mesela aynı bu bazı geçme şeyle tertişler <gülüyor> mi Yok. Buradaki cayma hakkı. Hile yok. Burada yok. Aldatma nedir? Yok. Mesela ben kendi esnaflığımdan söyleyeyim. Ben bir malı aldım mı mesela bir kitaptan kitabına göre on tane veya bir takım alır. Ama mesela Kur'an satan esnaf vardır. Kamyon kamyon alır. Yani bir günde bir kamyon satanı Esnaf Esnafa atıyor. Şimdi yayın evi ona yaptığı iskonto bana yaptığı iskonto nedir? Aynı değil. Adam hiç abartsız söylüyor. Yüzde seksen beş indirimle veriyor. Bana ise yüzde kırk iki ya da kırk beş yapıyor en fazla. E şimdi benim sattığım fiyatla aynı kitap var. Onun sattığı fiyat aynı mı? Mümkün değil. Ondan ne yapamıyorsun? Rekabet yapamıyorsun. Ben yapmıyorum. Satmıyorum. Ama bir başkası ne yapıyor? Satıyor. Geçen Yaşar geldi, büyük bir Kur'an var şöyle masanın yarısı kadar. Abi bunu alayım lan bu ağırdır. Fiyatına bir baktı, fiyatı uçuk. Ama gelişi 85 lira mıydı, 65 lira mıydı? Hemen aldı. Fiyatı uçuk. Ama toptancı geldiği fiyattan 62 buçağı mı, 65'e mi verdi? Başka bir dükkandan alsa en az 150'den alacak o kitabı. Anlatabildim mi? Ben, ben satsam ben de aynısından satacağım. Çünkü alamam. Ama onlar kamyon kamyon alınca bu. İşte fiyat pahalı bile olsa, başka yerde ucuzunu bulsa, ucuz gördüm diye fiyattan ne yapamaz? Dönemez, aldatma yok. Gözünün önüne bakacak. Burada akımcılığa git dedim de, şimdi e, burada hakikaten, kahvette esnafı öldürme şekli değil mi? Ticaret et hakikaten. Sen mesela 10 tane alıyorsunuz. Öteki de ben diyor, ben bin tane satacağım, şu fiyatları aldım. Yani şu an günümüzdeki AVM mağazalarının kışık esnaf bütün öldürdüğü İslam gibi. hakim olmadığı için evet. maalesef ticarette de bu türlü ahlaksızlık var. Bunu maalesef her zaman dillendiriyoruz ama e, maalesef. Olmuyor. Mesela şu an yaşadığımız gibi. Siz Hacı Bayram, hiç kişi kitaplısınız, sözünüzü geçiyor mu diyor? Yok, diye. mümkün değil. Yani maalesef ticarette arlaksızlık da hat safhada tekele bindiriyor, kara borsaya bindiriyor. İstediği gibi fiyatı ayarlıyor. Bu da caiz değil. Arkadaşlar burada cayma hakkının olmaması, satılan maldan, mal sağlam. Satan da razı, alan da razı, hile de yok. Satın alan kişini atmıştır burada fiyatının değişik yerlerdeki araştırmasını ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Sadece sorun budur. Ama mesela bizim orada birisi bir Kur'an alacaksa kaç dükkan var? 76. Hepsini tavaf eder 3 kere. Acaba yanıltır mıyım diye bir kuruş daha indirip onu sonra alır. Yani kolay kolay aldanmaz. Evet. Pazarlık pazarlık yapmak caiz midir? Haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık ne yapmasın? Yapmasın buyurmuştur. Evet. Bir saat vaktimiz doldu. İnşallah bu kadar e, caiz yani şey olsun diyelim. E, Rabbim al Azze ve Celle helala, harama dikkat edenlerden eylesin. Kardeşler şu kitabı hepimize tavsiye ediyorum. 250 soruda alışveriş hükümleri diye İmam Nevevi'den, İbni Rüşt'ten, Şevkanı'den, Şehalbani'den ciddiyel güzel bir kitap her evde bulunması gereken kitap. Fiyatı çok fazla değil. 2,5-3 lira olan bir şey ama içindeki muhteviyatı çok geniş. Bugünkü sohbetimizi buna ayırdık. Derleyip de böyle bir eser yazan Şeyh Muhammed Lebit'e Allah rahmet etsin, merhamet etsin. Kabirde azıklarından öylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdike eşeden la ilahe illa ente estağfirüke ve tevbileyim. Velhamdülillahi Allahümme. Thank uh you. -huh.